Ömer Madra ve Özdeş Özbay Dimi'cim programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Yüce Asunmaz. Bugün Ömer Madra bizimle değil, tekrar ayrıldı Açık Gazeteden sonra. Destekçimiz Süleyman Barış Sezgin'e bir kez daha teşekkür edelim. Ve bugün bir de konuğumuz olacak. Yücel, sen sunabilir misin? Tabii, evet. Konuğumuz neydi? Ömer Halis Demir Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Karataş. Çok güzel bir kitap çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kuşları isimli e, kitap Büyükşehir Belediyesi Yayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarından çıktı. E, oldukça da havalı bir kitap. Süreyya İsfan Diyaroğlu, e, Zeinal Arslan Günloğlu, Ömral Ünsal Özkoç'la birlikte Profesör Doktor Ahmet Karataş da kitabı hazırlayan isimlerden. Biz bugün kendisiyle biraz e, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un kuşlarını konuşacağız e, ama önce bir kitapla başlasak hocam. Bu kitap e, ne kadarlık bir emeğin ürünü, e, oldukça da e, prestijli bir kitap gözü, gözüküyor, detaylı <gülüyor> şekilde anlatılıyor türler ve aslında bir rehber kitaptan ziyade bir arşiv kitap niteliği taşıyor. Biraz kitapla ilgili sizden bilgi alalım mı hocam kısaca? Tabii ki. E, merhabalar bütün izleyicilerime sevgiyle e, selam, saygıyla selamlıyorum. Kitabımız e, yaklaşık 10 gün on, 15 gün kadar önce çıktı. Benim elime birkaç gün önce e, ancak ulaşmıştı. 910 küsür sayfalık bir kitap oldu. Oldukça hacimli. E, bu bakıldığı zaman işte 1 iki yıllık bir baskı sürecinin ürünü gibi gözükse de sizin de söylediğiniz üzere uzun soluklu bir çalışmanın sonucu. Şöyle ki ben şahsen 25 yıldır yaklaşık İstanbul'a gidip geliyorum sürekli. İşte İstanbul'un ormanlarından, kıyılarından geri gelmiyoruz. Hatta eşim de meslektaşım olarak geliyor. Ya herkes diyor Süleymaniyet Kapı vesaire gidiyor. Sen bize hep işte kırlara, deniz kenarları, mağaralardır yarası incelemek için, ormanlar gibi yerlere götürüyorsun. İşte bu kadar zaman süresince gidip gelirken birçok gözlem yaptık. Fakat kitap arka sayfasında da kapağında da yazıyor. 1548 yılına ait kayıtlarla başlıyor. 1500 48'de bu Pierre Belon gibi meşhur seyyahların da kuşlardan bahsettiğini görüyoruz. Daha sonra Evliya Çelebi'nin birçok anısı ve notları var. Hangi kuşa ne isim veriliyor, kimler nasıl kuşlarla tanışıyor, işte padişahlar avlanırken hangi kuşları kullanıyor gibi birçok bilgi artık bizim için oldukça kıymetli, değerli. Ve 1700'lü yıllardan itibaren de modern bilimlerle beraber daha bilimsel bir çapla yani işte Şahinbaz denilen kuş hangisi olduğunu şu anda tam kestiremeyebiliyoruz. Zaman zaman Doğan'a Şahin, Şahin'e Doğan denildiği gibi karışıklıklar da var. Fakat modern bilimden bahsettiğimiz 1758'de Carlina'nın ortaya koyduğu ikili adlandırmaya göre her canlı türünün bir ismi var. O şekildeki e, tabana dayalı olarak İstanbul'da 250 yıldır yaklaşık olarak kuşlar tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi Türkçeden Latince'ye geçmiş bir ismi sahip hatta, Pufinus yerkovan, yerkovan kuşu, yel kovalayan, rüzgarı kovalayan anlamında. Boğaz'ın meşhur sembollerinden birisi. Tam burada bir parantez açmak istiyorum yani, hocam. Şimdi elimizde eski kayıtlar var. Bunlar kitapta da geçmiş İstanbul'un anlatılıyor, kuş geçmişi. Evet. Ee, e, ve günümüzde de bildiğimiz artık e, neredeyse her türün nerede yaşadığı, nere, ne yaptığına kadar e, aşağı yukarı biliyoruz. Şimdi karşılaştırırsak geçmişle günümüzde İstanbul nasıl bir coğrafya, nasıl bir kuşlar açısından zenginliğe sahip? Bunu biraz bizde paylaşır mısınız? Biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi zaten bugünkü duruma doğru geliyordum. İstanbul'da şöyle Türkiye'nin birçok yerinden farklılıklar var. Mesela o zamanki yabancı kolejlerde, işte St. Joseph'lerde, diğer Robert Kolej vs. birçok yabancı kişi bilimsel olarak, hatta biyoloji öğretmenleri içinde Yayın yapan, makale bilimsel araştırma yapan kişiler var. Koleksiyoncular var. Bunların da sayesinde İstanbul bütün Türkiye'den daha fazla belki toplamda e, bir kuş koleksiyonu bilimsel manada e, sahip olmuş. Bugün kıyaslayabiliyoruz onları. Örneğin e, burada fotoğrafları da var. İnce kagalı kervan çurduğu yaklaşık 20 yıldır bu dünyada görünmedi hayvan büyük ihtimalle tükendiğini düşünüyoruz. Sibirya'nın en kuzeylerinde yaşıyordu. Varsa da çok az anlamına geliyor. İstanbul'da bugün kolejlerin müzelerinde bunları görmemiz mümkün. Halen daha iyi sergilenebiliyorlar. Da. Birkaç ayrı nokta da var. Bunun gibi başka nadir türleri de İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Ve bugün maalesef birçoğunu çoğunu yıllardır göremiyoruz. Ha, bu belki bir gün yine görülebilecek. Örneğin kutup martısı 1800'lü yılların sonunda görülmüştü. İşte bundan 4-5 yıl evvel ilk defa Rize'de gözüktü o kadar zaman sonra. 100, 100, yaklaşık 120-130 yıl, 130 yıl kadar sonra Hı. gözüktü. Yarın öbür gün buz dalgısı İstanbul'da görülürken vaktiyle. Belki bir daha göreceğiz. Ya da ince gagalı kervan çulluğu gibi bir maalesef bir daha görme şansımız yok. Orman horozu bunlardan bir tanesi. Eski kayıtlar olup da bugün maalesef Türkiye'de çok uzun zamandır kaydı olmayan. Tabii her şey iklim değişimine bağlamak ya da her şey oldu bitti ya da öldü gitti bu anlamına getirmek de çok doğru değil. Peki Gününün hocam İstanbul'u Pardon. E, İstanbul'un biraz kuşlar açısından cazibesinden bahsedelim. Yani İstanbul'u kuşlar açısından bu kadar e, zengin kılan unsurlar neler? Ne kadar e, bizim önemli kuş alanı dediğimiz alan var İstanbul'da? Ne kadar kuş yaşıyor? Evet. İstanbul ne kadar derken herhalde insan nüfusu gibi sayı sormuyoruz. E, tür sayısı. Tür, tür olarak. Evet. Tür yani, olarak. Öteki türlü sayı saymamız biraz zor olacak. Şimdi Tabii İstanbul'la ilgili, Türkiye'yle ilgili, hatta dünya ile ilgili siteleri eskiden kuş banktı. Şimdi bütün dünyadakiler Harvard Üniversitesi tabanlı iBirds e ya da eBirds bir yazılan Türkçesiyle <gülüyor> sitede veri tabanında toplanıyor. Dünyanın birçok yerinde saat saat hatta dakika dakika çok nadir kuş olursa nerede, nasıl gitti, kayıtlarını görmek mümkün. Türkiye'de benzeri durumlar oluyor. En yani çok kayıt girilen yer tabii ki bir numara ile 81 il içinde İstanbul. Şimdi iki ana sebepte e, bunu söyleyebilirim. Bir tanesi İstanbul'un bulunduğu habitat. İstanbul zor coğrafik açıdan ya da genel olarak biyo coğrafik açıdan hani şu iki tane arasında demeyelim de iki tane Bölgenin arasında daha çok ama Palearktik bölge içinde Kuzey Afrika, Avrasya Himalaya'nın güneyi hariç Asya diyeyim hepsine biz canlılar dilinde kıta gözüyle Palearktik diyoruz. Çünkü canlılar Avrupa, Afrika gibi tanımları kabul etmiyorlar. Hmm. Örneğin biz Afrika'yı Süveyş kanalından ayırırken hayvanlar ve bitkiler Sahra'yı sınır alıyor. Sahra'nın güneyine kadar olan yer Paleartik bölge, bizim bölgemiz. Bunu da kendi içinde e, üç alt bölgede toplayabiliriz. Bir tanesi Akdeniz bölgesi. Akdeniz havzasını kapsıyor ki İstanbul'un Marmara'ya bakan kısımları, özellikle Kocaeli'ne doğru olan Körfez kenarları bu özellikle. Daha böyle makilik, daha kurak. Ama e, yukarı tarafa Karadeniz'e bakan ise Boreal dediğimiz Kuzeyli veya o Orta Doğu Avrupa tipi, Uluman bir e, yapıya sahip. Bu nedenle İstanbul'da iki e, coğrafya bölge kesişiyor. Canlılar coğrafyası Çınlı açısından bölge kes kesişiyor ve bunların desteklediği habitat tipleri çok farklı. Kıyılar, kumullar, ormanlar ama orman dediğimiz zaman da işte çam ormanı gibi Akdeniz tipi olan var. Karadeniz tipi yaprak dökenler var. Riva'nın çayıları bile başlı başına yeterli. Bizim en çok kuş gözlem yaptığımız yerlerden birisi. Ee, gerçi her yıl daha fazla, daha fazla alan kayboluyor. oluyor. İstanbul habitat açısından çok zengin. Bunu anlatmaya çalıştım. Hmm. Diğer bir özelliği de süzülen kuşlar için e, son derece önemli bir göç yolu Batı Palaarktik'te en önemli birkaç tane yolun başında İstanbul'dan geçen geliyor. Bunlardan Birisi İspanya üzerinden Avrupa'nın batı tarafı Afrika'ya doğru göçerken veya dönüşte Afrika'dan Avrupa'ya gelirken orayı kullanıyor. Ee, Orta Avrupa kuzeyden gelen birçoğu da İstanbul, e, oradan Hatay'a doğru olan bir hattan Afrika veya Arabistan ülkeleri Arap ülkelerine gidiyor. Diğer bir önemli rotamız da Rusya tarafından ya da Kazakistan'dan başlayıp e, Artvin tarafında kesişen Tekrar Hatay'da İstanbul'u rotasıyla buluşan bir ana hat var. Bu Avrasya'nın batısındaki en önemli üç tane kuş göç yolu bu saydıklarım. Ve işlerinde en yoğun kullanılan belki de İstanbul e, oluyor. Mesela yırtıcı göçlerin artın tarafında sık görüyoruz ama genelleme yaptığımız zaman leylek gibi birçok hayvan da İstanbul'u kullanıyor ana göç yolu olarak. Çünkü e, hayvanlar süzülürken bu bahsettiğim pelikanlar, leylekler, kartallar, akbabalar gibi süzülen dediğimiz kuşlar e, hava akımlarını kullanıyorlar. Mümkün olduğunca kanat çırpmıyor, enerjiyi en az harcıyorlar. Bu açıdan İstanbul en önemli geçit yeri olmuş oluyor. Hani Çanakkale Boğazı da var Asya ile Avrupa arasında orayı çok çok azı kullanıyor İstanbul'la kıyasladığımızda. Peki hocam, biz aynı zamanda da kuş gözlemcisiyiz ve İstanbul'da bu kadar büyük bir zenginliğe sahip. Ee, en fazla gözlemi yapabileceğimiz noktalar nereler İstanbul'da? Ve bu noktalara gidersek aslında biz İstanbul'un bahsettiğiniz işte iki farklı iklim kıtası, iki farklı e, biyo coğrafyayı, ve bunlar adına ne ne tip güzellikleri görebiliyoruz aynı zamanda. Evet, yani daha çok İstanbul'da nerede kuş gözlemleyebiliriz gibi algıladım soruyu ben. Evet ama zaten bunlar da İstanbul'un doğal olarak en güzel yerleri olacak muhtemelen. <gülüyor> evet. Yani İstanbul'un aslında her tarafı çok güzel. Tarihi binalarından tutun da en ıssız, tenha köylerine kadar Efendim koylarına kadar yerlerinde çok güzel kuşları sadece güzellik açısından değil kayıt nadirliği açısından da güzel dedim. Görmek mümkün. Tabii diğer taraftan üçüncü havaalanıdır, üçüncü köprüdür. Daha bir birçok faktör var Kanal İstanbul gibi. Bunları yaparken de kuşlara çok dikkat etmek lazım. İleride basit bir şeyler... Doğayla uyumsuzluk işte bu e, Covid deplama virüsü olduğu gibi insanlar için çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Hani e, ana göç yollarından birisi bir işte uçağa bir kuşun çarpması maazallah diyelim e, felaketle sonuçlanabilecek durumlar. Ama bu kadar insan yoğunluğun içinden o kuşlar halen geçmeyi sürdürüyor. Zaman zaman boğazda, görülüyor. Binlerce leylek, binlerce pelikan veya diğer yırtıcı kuşları aynı anda görmek de olabiliyor. Ya da kuşlar bunlardan çok zarar görüyor. Bazen ufak bir hava akımıyla bütün leylekler Marmara Denizi'nin üzerine gidip işte denize çakılabiliyor ya da ölüp gidebiliyorlar. Bir kısmı telif olabiliyor. Şimdi sorumuzun diğer tarafına geçecek olursak İstanbul'a bizim en çok gittiğimiz yerlerin başında ee, Riva'nın çayırlıkları geliyor. Bu Beykoz'un sırtlarında şimdilerde film sahnelerini <gülüyor> bol miktarda görüyoruz. Ve yeni yeni yapılaşmalarla her geçen sene daha fazla o eski kırsallığının köy durumluğunu kaybedip İstanbul'un merkez kısımlarından birisi gibi oluyor. Ona rağmen bu yıl dahi birçok nadir kuşu onlarda görmek mümkün. Türkiye ilk defa fotoğraflanan küçük e, çöl toygara bir örnek olarak aklıma geldi Riva'nın tepelerinde telli turna gibi çok nadir türleri dahi Allah'ını da görebiliyorsunuz veya dağcılı pıtı dediğimiz yağmur kuşu göç zamanları mutlaka İstanbul'un o tepelerine uğruyorlar ee, karşı tarafa geçtiğimiz zaman Boğaz'ın iki tarafı çok önemli özellikle göçte tabi bahar göçüyle sonbahar göçünde değişiyor havanın hakkımı, ıı, da önemli bunda bir sarı yerin üstlerindeki e, sırtlar var Boğaz'a bakan. Bir de yine Riva tarafları olsun, Beykoz'un üst tarafları olsun. Bunlar göç dönemlerinde Boğaz'a hakim sırtlar e, kuş gözlem açısından İstanbulluların da en böyle uygun gözlem yapabileceği yerler. E, ve hafta sonları günübirlik piknik alanı olarak da kullanılan Belgrad Ormanı. Yine sarı yer tarafında biliyorsunuz köyün gerisinde. Belgrad Ormanı son derece güzel. Hatta biz bazen fotoğraf çekmek için, video çekmek için açık böyle doğal stüdyo bile kurmak mümkün orada. Kuşlar insanların arttığı işte banklardaki yiyecek kırıntılarına falan gelmeye alışmış. Birçok ötücü kuş hatta ağaç kakanlar gibi diğer gruplardan kuşları da orada rahatlıkla ve çok yakından görüntülemek mümkün. Karamoğlu'nun sahilleri ilk aklıma gelen yerlerden birisi. Üçüncü havalarının biraz daha batısında birçok nadir kıyı kuşu bilhassa kışın oralara geliyor. İşte pufla gibi nadir kuzey ördeklerini de oralarda görmek mümkün. Ama İstanbul'un her yerinde bir şeyler bulunabiliyor. Küçük çekmece, büyük çekmece yani büyük çekmeceyi burada hiç şey yapamam, göz ardı edemem en en nadir türlerin çoğunu ben büyük çekmecede gördüm. Diğer taraftan büyük çekmece deyince bu kitabın aslında geçen sene bir şeyin ön hazırlığı gibi olmuştu. Küçük çekmece belediyesine benzer bir kitap hazırladık. Küçük çekmecenin kuşları. o da İstanbul için birçok kuş türünü barındırıyordu. Burada tabii onları da kapsayacak şekilde daha genele algıladık. Ama e, aklıma hemen her tarafında İstanbul'un, Çatalca'nın köylerinden tutun. Şimdi, şimdi e, siz Tuzlayı ben. Her tarafında İstanbul'un kuş gözlemlemek mümkün. Bütün bu insan yoğunluğuna, bütün sanayileşmeye rağmen Hı -hı. Türkiye'de en iyi kuş görülen yerlerin birisi İstanbul anladım. Şimdi siz sayarken Ahmet Hocam bir yandan da e, işte e, Beykoz tepeleri, Sarıyer tepeleri, büyük çekmece, küçük çekmece derken al, benim de aklımda e, buraların sürekli aslında büyük bir risk, hal, risk altında olduğu düşüncesi geçiyordu saydığımız yerlerle ilgili. Şimdi İstanbul'un 500 yıllık tarihine bakarsak. Biz o günden bugüne neler kaybetmişiz ee, özellikle İstanbul'un doğası açısından Ahmet Hoca? Yani 500 yıl içinde neler kaybettiğimizi az önce de özetlemiş oldum ben. İnce Bevela kervançlığından bahsederken hatırlarsanız. Bir de sayısal olarak kuşların nüfus yoğunluğunda önemli bir kayıp var. Diğer taraftan bir kısmı dünyada kaybolmuş büyük ihtimalle e, su, şey öyle ince gagalı kervan çırpı ki bu konuda yanılmayı çok isterim. Yaklaşık 20 yıldır dünyada hiç görülmedi bu hayvan. E, ola ki 3-5 tanesi bir yerlerde yaşıyordur halen daha yaşam önde, ö, sürdürme şansı olabilir. Ancak şu net olarak söylenebiliyor. Riva'nın çayırlarından bile biz İstanbul'daki hızlı nüfus artışı ve beraberinde gelen diğer kirliliktir, kalabalıktır, sanayileşme gibi beraberinde gelen sonuçlarla birçok kuşun yaşayabileceği birçok alanında kaybettiğimiz orta. Eskisi kadar kalabalık nüfuslarla belki bunları göremeyeceğiz. Ama demin hani sayıyordum İstanbul'un neresinde en kalabalık en böyle şeyin önünde bile, şehir işlerinde bile kuşları görmek mümkün. Mesela yelcuanları görmek için Boğaz'da adalarda gezmeniz veya e, papanlar var artık istilacı tür durumuna geçtiler. İki tane yeşil papan türü. İstanbul'un en böyle merkezi sentreni dayı bunları görebiliyorsunuz. Burada en önemli göstergemiz şu. 500 yıl içinde yaşam alanları dünyada zaten canlıların en önemli sıkıntılarının başında yer alıyor. Yaşam, yaşam alanı kaybol. Ya da şöyle özet diyebilirim. Burada belki. şöyle bir parantez açayım mı Ahmet Hocam? Hemen e, o doğrultuda söylediklerinize devam edin. Kitaba bir yandan bakıyorum siz anlatırken. Yaşam alanlarının kaybı derken sadece kayıp değil de biraz da e, değişen e, bir yaşam alanından söz e, bahsetmek gerekiyor belki İstanbul için. Bir zamanlar e, işte özellikle İstanbul'un Karadeniz'e bakan taraflarında Karadeniz mimarisi dediğimiz ahşap mimari hakimken. Şimdi artık şehrin tamamen betonlaşması, binaların da yapısının değişmesi aslında canlı yapısının da değişmesinde çok büyük bir etken, büyük bir rol oynamış. Bir dönemler örneğin İstanbul'un üstünde güvercinler gibi kerkenezler uçarken ki bunlar ahşap yapıları temel olarak şey kullanıyorlar, yuva olarak kullanıyorlar. Bugün artık kerkenez görmek mümkün değil. Aynı şekilde kıyılardaki betonlaşma ve yapılaşma gene kıyı kuşlarına ciddi şekilde etkiliyor gibi gözüküyor. Yani şehrin kendisinin değişimi de canlı çeşit değişiminde çok önemli bir rol oynamış ki bir dönem gördüğümüz kuş evlerini bugün artık İstanbul'da kültürel olarak da görmüyoruz, fiziki olarak da pek görmüyoruz. Haksız mıyız hocam bu konularla ilgili? Ya, çok da haksız sayılmazsınız ama kuş evleri konusunda tabii İstanbul burada açık ara önde. Eski binaların, camilerin özellikle birçoğunda kuş evleri e, mevcut. Onların neler kullanıyor? Daha çok serçeler gibi, güvercinler gibi insanlarla içti işte dışta olmuş e, hayvanlar kullanıyor. Tabii her zaman için söylemek mümkün değil ama genelleme yaptığımızda da bunlar e, seççiler zaten bugün iyice. az e, almış durumda. Evet fazlalaşmış bile sayılabilir insan etkisiyle. Şimdi insanlar e, doğa sevgisinden falan bahsedince bir az sonra iş, işin içini parantezini açtığımız zaman kedi köpek sevgisinden pek öte geçmediğini görüyorum büyük bir kısmında. Hı hı. Yani penceremize konan bir güvercin veya bir kumru bizim çok hoşumuza gidebilir. Ama bu ne kadar doğru bir şey. Oralara da tartışmak mümkün. Şöyle örnek vereyim. Benim yaşadığım şehir Nide'de. 95-96'da bir kez görmüştüm. Bir 10 yıl öncesine kadar küçük kumru. Türkiye'de ilk getirildiği yer belki de İstanbul ya da ilklerden biri. Bir rivayete göre padişahlar zamanında işte kuş beslemek için Afrika'dan getirilmiş Afrika hayvanı. Bugün İstanbul'un her tarafında görmek mümkün. an yani dediğim gibi de öyle. Geldi bizim balkonumuzda yuva yaptı. Biz şimdi doğa sevgisi, canlı sevgisi diye balkon şeylerini bir aydan fazla kullanamadan ne yapıyoruz? Hadi bakalım yem verelim. Biz vermesek bir başka komşumuz verecek sonuçta. Bu gibi kuşlar İnsanlar doğayı etkilediği için bir bakımı bozduğundan dolayı olmaması gereken yerde çoğalıyorlar. İstanbul'un her tarafında az önce de söyledim yeşil papağanları görmek mümkün. Biri yeşil papağan diyoruz. Öteki de yeşil ama kırmızı omuzda olan İskender papağanı diye biliniyor. Şimdi bir yandan bunlar canlı olarak hem renkli oluşu açısından çok güzeller. Veya Kartal tarafına giderseniz Kartal Hastanesi'nin oğlanı Çiğideci dediğimiz ya da iğideci denilen diğer ismiyle. Görüntüsü çok güzel bir kuş. Evet, sığırcık türü var. Ya biz evet. Çok güzel. Bizde henüz o aşamaya gelmedi ama bu Güney Asya kuşu. Bugün Avustralya'da felakete sebep oluyor bu hayvanlar. Ekim tarlalarını talan ediyorlar ki binlercesinin aynı anda bizdeki sığırcık sürüsü gibi olduğunu düşünün. Bir de doğada olmadığı bir yerde olunca işler karışabiliyor. Yani Hı. o papağanların güzelliği, çiğdecinin güzelliği yanı sıra iki gün sonra bir felakete, doğa açısından bir felakete sebep olmayacağının bir garantisi yok. Nitekim de başladı. Mesela papağanların... Ahmet Hocam, e, artık... süremizin sonuna geldik. Evet. Ee, çok hızlı geçti bir yandan. Çok da güzel bir sohbet oldu aslında ama... Bunu, bunu saymam o zaman. <gülüyor> evet, olur tabii. <gülüyor> program yapalım. Çünkü <gülüyor> onu müsaade etseniz. Tabii. Yani bir yandan güzellik var, kuş evlerinde olduğu gibi, hı hı. kuş saraylarında. Diğer taraftan bu birkaç örneği verdim. Renklerine rağmen doğada olmaması gereken şeyleri bizim insan eliyle çoğaltmamız doğanın dengesini bozuyor. Mesela sincapları yuvasından ediyorsunuz. Aşk akamları birçok canlının yuvasında artık papağan görüyorsunuz. Haliyle dengeyi kaç yapalım derken göz çıkartma şeklinde insanoğlu bozabiliyor. Doğru Ve, hocam. Bunu evet. bunu ayrı bir program uzun uzun konuşmamız lazım. Bence bence türlü bence, türlü bence, yapan, öyle çok ayrı bir şey. Evet. Son bir cümle daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Mesela bülbül en böyle sevilen kuşlardan bir tanesi. Türkiye'de 81'i gezdim. Komşu ülkelerin hemen hepsine gittim. Hiçbir yere İstanbul'daki kadar yoğun bir bülbül korusu görmedim. Şafak korusu da diyebiliriz sabahları. Özellikle üçüncü köprünün Avrupa yağına yakın birkaç köy var. Yani başka bir yerde iki bülbül ötüyorsa bir arada orada en az on tanesi aynı civarda öttüğünü görebilirsiniz. Her şeye rağmen İstanbul canlılar açısından çok çok önemli bir yer ve zenginliği, biyolojik zenginliği, diğer zenginlikleri var ama biyolojik zenginliği Türkiye'nin en seçkin yerlerinden birisi olduğunu söyleyeyim son olarak. Peki çok, çok... teşekkür ederiz. Sağ olun ha Ahmet, Ahmet Hocam. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, umarım daha sonra tekrar devam ederiz bu sohbete de. Ee, şimdilik iklim için programına son veriyoruz. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.